Can dostlarım, inandığımız değerler, insanlığın değişmez değerleridir. Onlara hakaret edildiğini gördüğünüz zaman, gücünüz neye el veriyorsa o şekilde protesto ediniz. İnandığı değerlere hakaret edilmesini sineye çeken insan, Haysiyet ve şereften yoksun insandır. Unutmayınız ki, inancınızın haysiyeti, Nefsinizin haysiyetinden çok daha önemli. İnancınızın şerefi, Nefsinizin şerefinden çok daha mühimdir. Celadetli olunuz. Asrımızın en büyük eksikliği celadet yokluğudur. İlim celadetle taçlanıp, taçlandığında fazilettir. İnandığı değerler uğruna yeri gelince, Sokrat gibi baldıran tasını tepesine dikmeyenler, İlimlerinin ve imanlarının namusunu feda etmişlerdir. Yeri gelince İbrahim gibi ateşe gönüllü atlamayanlar, İnancının bedelini ödemekten kaçınmışlardır. Geçim ehli olunuz. Dirliksiz olmayınız. Birlikte yaşadığınız insanlar sizinle birlikte olmanın tadına doyamasınlar. Onlara illallah çektirtmeyiniz. Sizinle bir müddet birlikte yaşayanlar o onları hayırla yadetsinler. Etrafındaki insanları kırıp geçirenler, Ömür boyu dost kıtlığı çekmeye mahkum olurlar. İnsanlarla muamelenizde haşin ve gaddar değil, Müşfik ve mülayim olunuz. Kahır çekiniz ki, kahrınız çekilsin. Sıkıntıya gelemeyen, dünyada yaşamamalıdır. Mü'min olmak, sıkıntıya gelememek değil, sıkıntıya aday olmaktır. İncitmemekten daha önemlisi incinmemektir. Bunu becerebilen ancak çamil insanlardır. Mütecessis olmayınız. Israrla mü'minlerin kusurlarını araştırmak, Onları küçük düşürmek için ayıplarını ortaya dökmek, Allah'ın yasakladığı bir davranıştır. Mü'min, kardeşinin kusurlarını ortaya döküp onu rezil eden değil, o kusurları düzeltip onu aziz edendir. Unutmayınız ki Allah'ın isimlerinden biri de settar, ayıpları örtüp kapatandır. Başkalarının açığını yakalamaktan zevk alan tipler marazi tiplerdir. Bu tipler kendi kusurlarını örtmek için başkalarının daha kusurlu olduğunu ispat etmeye bayılırlar. Öyle olmayınız ve böyleleriyle dostluk kurmayınız. İyi biliniz ki başkalarının kusurları sizin meziyetleriniz olamaz. Bir mecliste gündemi iyice kavramadan söze girmeyiniz. Meclise gelen ilim ve irfan sahibi, Yaşlı ve hasta kişilere yer veriniz. Bu bir feragat dolayısıyla tasadduktur. Meclisten izin istemeden kalkmayınız. Her mecliste sohbete başlarken, Kur'an'dan bir sure ve dua ile başlamayı, Bitirirken de istiğfar ile bitirmeyi, Alışkanlık haline getiriniz, Yürek avcısı olunuz, Dostlar, insanlar zor zamanlarda yapılan iyilikleri unutmazlar, Böylesi hassas zamanları kollayınız, Ve gönüllerde kendinize yer ayırınız, Yetimleri, öksüzleri, garipleri, Dulları ve kimsesizleri görüp gözetiniz, Unutmayınız ki her toplumda bu zümreler İslam'ın doğal müttefikidirler. Ve yine unutmayınız ki içinde yaşadığımız toplumdaki ezilmişleri korumak inancımızın bize yüklediği bir görevdir. Yaşadığınız toplumdaki mazlumların sözcüsü ve gözcüsü olunuz. Onları dinin değişmez değerleriyle motive ediniz. Dertlerini dinleyip sofranızı onlarla paylaşınız. Sürekli toplumun varlıklı kesimlerine hürmet etmek, yoksulla varsıl arasında saygı ve hürmette ayrıcalık yapmak, Allah'ın nefret ettiği tavırlardır. Bunu hizmet, dava vesaire gibi bahanelerle dahi olsa yapmayınız. Bunu yapmak, Yahudileşmektir. Adil olunuz. Adalet hükmün ve yönetmenin ruhudur. Gerek nefsin, gerek dostun, gerek düşmanın hakkında hüküm verirken şiarınız adalet olsun. Adil olma vasfını yitiren emniyet ve güvenilirliğini yitirmiştir. Bunları yitiren ise sadece ismen mümindir. Kimliği ne olursa olsun mazlumu savunmayı hayatınızın en değişmez değerleri arasına yerleştiriniz. Adalet, tutkunuz, itidal, düsturunuz, hakikat, taassubunuz, zulüm, düşmanınız, zalim, Hasmınız Olsun Ille De Zalim Ve Mazlum Olmak Gibi iki Şıktan Birine Zorlanmışsanız Zalim Olmayı Değil Mazlum Olmayı Seçiniz Bizden Gerekçesiyle Zalimi Savunup Zulmü Onaylamayınız İsterse Kardeşiniz Olsun Onlardan Gerekçesiyle Zulme Karşı Hissiz Kalmayınız İsterse düşmanınız olsun Zalimse de mazlumsa da Kardeşinize yardım ediniz Buyuruyor Peygamber Efendimiz Mazluma yardımcı olmak Ona yapılan zulme engel olmaktır Zulmeden kardeşiniz ise Ona nasıl yardımcı olursunuz Elbette onun zulmüne engel olarak İşte bu kardeşlik görevidir Zulme seyirci ve sessiz kalmak peygamber diliyle şeytan olmaktır. Hem de dilsiz şeytan. Dilsiz şeytan olmaya rıza göstermeyiniz. Unutmayınız ki zaruret halinde İslam haddi aşmadan içki içmeye de, domuz eti yemeye de ruhsat vermiştir. Ama zaruret halinde zulme izin vermemiştir. Devletin bekası için işkenceyi mazur gösterenler, Allah'ın gazabına uğrarlar. Allah, bir kutsi hadiste zulmü kendime dahi haram ettim buyurmaktadır. Sevgili dostlar, kötü çevreden yılandan sakınır gibi sakınınız. Unutmayınız ki kötü çevre, en gerek yılanından daha beter zehirler insan hayatı her zaman sakin değildir bazen bu denizde fırtınalar kopar böylesi durumlarda size sığınılacak bir liman olacak dostlar edininiz öyle dostlar ki düştüğünüzde kaldıracak tökezlediğinizde tutacak ...ve hatta dizleriniz tutmaz olduğunda sırtına alacak. Bireysel saldırıya bireysel savunma yapabilirsiniz. Ancak toplumsal saldırıya karşı ferdi savunma işlemez. Toplumsal savunma yapabilmek için... ...kendi toplumunuzu oruçturmak zorundasınız. Caddelerin, yığınların... Ruhunuzun üzerindeki olumsuz etkisinden arınmak için, Vizesiz, gümrüksüz, pasaportsuz, Kendinizi kaldırıp atacağınız gönül okyanusları bulunuz. Müslüman, girdiği çevreye uyan değil, Girdiği çevreyi inancına uydurandır. Eğer etken olabiliyorsanız, İmanımız iktidarda demektir. Kötülüğü yaşayarak denemeye kalkmayınız. Bu ölümü denemeye benzer. Bir kez ölümü deneyeyim, eğer hoşuma gitmezse bir daha ölmem diyemezsiniz. Günah denenmez. Herkes içi kötü olan sizin için de kötüdür. Kötünün ve iyinin belirlenmesinde Allah'a itimadınız tam olsun. Zaten iman da bu değil midir? Sadece insani değil, tabi'i çevrenize de ihtimam gösteriniz. Biliniz ki tabiatla aynı dine mensupsunuz. Onlar şuursuz din kardeşlerinizdir. Bir ağacı keserek, ağacın kıyamda olmasına, gereksiz yere zararsız bir hayvanı telef ederek, hayvanın rükû halinde olmasına, bir bardak suyu israf ederek, suyun secdesine engel olmayınız. Doğal çevre Allah'ın size emanetidir. O emanete ihanet etmeyiniz. İradeli olunuz, biliniz ki nefsin, heva ve heveslerinin dizginidir irade. İradesine sahip olamayanlar, heva ve heveslerinin kulu, arzı ve tutkularının esiri olurlar. Tutkularınız bileğinize kelepçe, boynunuza zincir, ayağınıza parangadır. Hiçbir şeyin tiryakisi olmamanızı tavsiye ediyorum. Tüm tiryakilikler ve koliklikler birer tutkudur. İradeyi zaafa uğratırlar. Bazı şeyleri kullansanız dahi tiryakisi olmamayla özen, olmamaya özen gösteriniz. Tiryakilik, kişiyi tiryakisi olduğu şey konusunda irade zafiyetine götürür. Tutkuya dönüşen her heva kısa zamanda ilahlaşır. Kur'an'ın Hevasını tanrı edineni görmedin mi buyurduğu gibi o da tutkusunu tanrı edinir. Mütereddit ve şüpheci olmayınız. Hele hele kişinin inandığı değerlerde tereddüt etmesi bir akide zaafıdır. Kötü karar her zaman kararsızlıktan iyidir. Bir iş yapmaya azmetmişseniz Allah deyip "Kulillahi summa Allah deyip gerisini bırakınız. Yine Kur'an'ın buyurduğu gibi bir işe azmettinse "Fe iza azamta fetevekkel ala Allah." Allah'a dayan ve yürü. Aleyhissallahu bi abde. Allah kuluna yetmez mi? Hazreti Ali'nin dediği gibi sen değil dağlar sallansın. Sallandı da çünkü vahiy gibi dağları toz duman eden bir ilahi sorumluluk insan olarak senin omuzlarındadır. Vela tehinu. Ve la tahzanu ve entumul a'launa in Gevşemeyin, üzülmeyin. inanıyorsanız er üstünsünüz siz, üstünsünüz. Eğer doğru olduğundan eminseniz Bismillah deyip yürüyünüz. Arkanızdan kimlerin gelip gelmediği önemli değil. İbn Mes'ud'un dediği gibi el al alel-hak Velev-vahdek Cemaat Hak üzere olandır İstersen tek başına ol Ahde vefa gösteriniz Kaça mal olursa olsun Verdiğiniz sözü bozmayınız Bozacağınız sözü vermeyiniz Ashabına karşı çok şefkatli olan Nebinin tavırlarını hatırlayınız Hudeybiye'de kendi aleyhine yaptığı bir anlaşmanın maddelerinden bir tanesine uymak için, içi kanaya kanaya, Ashabından birini anlaşmanın maddesi gereğince, Düşmanlarına teslim etmişti, Bunu da ağlaya ağlaya yapmıştı. Oysa ki o söz bir müşriye verilmişti. Kur'an'da müminlerin özellikleri anılırken, ''Rabbimiz onlar ki, ''Vellezinehum bi ve ahdihim raun ''Onlar ki emanetlerine ve sözlerine riayet ederler'' buyurmaktadır. Bir müminin size karşı yaptığı hatayı küçük, sizin başkalarına karşı yaptığınız hatayı büyük görünüz. Başkalarının size karşı yaptığı iyiliği büyük, sizin başkalarına yaptığınız iyiliği küçük görünüz. Bu meziyettir. Şeytanın dürbünü vardır. Kardeşiniz size karşı bir hata yaparsa, ya da siz başkalarına ikram yaparsanız, şeytan dürbünün büyülten tarafını gözünüze dayar. Yok, eğer kardeşiniz size bir iyilik yapmış, ya da siz ona karşı bir hata yapmışsanız, bu kez şeytan dürbünü ters çevirip, küçülten tarafını gözünüze dayar ki, senin karşı tarafa yaptığın hatayı ya da karşı tarafın sana yaptığı ikramı küçük göstersin. Faal olunuz, uyuşuk ve pısırık olmayınız. İyi biliniz ki tarihi kalabalıklar değil, her toplumun içinden çıkan faal ve çalışkan insanlar yazarlar. Siz de insanlık tarihi içerisindeki rolünüzü, yaratıcınızın sizin için yazdığı senaryoya uygun olarak oynayınız. Allah için bir hizmet verileceği zaman ilk atılan gönüllü siz olunuz. Ancak ödül dağıtılacağı zaman, Ganimet paylaştırılacağı zaman ilk atılan siz olmayınız. Rableri için çalışanlar onun katında en güzel ödül ile ödüllendirileceklerinden emin olmalıdırlar. Yaptığınız işin en iyisini biliniz ve iyisini yapınız. Müslüman kimliğiniz işinize, eşinize, aşınıza, Özetle her bir şeyinize yansımalıdır. Herkesin hobisi özel zevki olabilir. Ancak siz müminlerin hobisi özel zevki insana hizmet olmalıdır. Tekrar ediyorum insana hizmet özel zevkiniz olmalıdır. Hiçbir alanda ikinciliğe razı olmayınız. Müslümana birincilik yakışır. Mesleğinizi öyle iyi icra ediniz ki, inancınızın düşmanları dahi, Galiba bu mesleği iyi icra edebilmek için, Müslüman olmak gerek desinler. İnancınıza küfredilen, Dalga geçilen yerlerde durmayınız. Allah'ın kitabında belirttiği gibi, O meclisi kalkıp, Terk ediniz, protesto ediniz. Siz de başkalarının inancına küfretmeyiniz. İnsanlar ya dinde kardeşiniz, ya insanlıkta eşinizdir. Dinde kardeşiniz olanla akide ve insaniyet gibi iki bağınız, olmayanla yalnızca insaniyet bağınız vardır. Bu bağlar muhteremdir. Asabiyet, dahlinizin bulunmadığı bir özelliğe dayanarak üstünlük iddia etmektir. Asabiyetten, cahiliyeden kaçar gibi kaçınız. Irk asabiyetine ırkçılık, ulus asabiyetine milliyetçilik, kabile asabiyetine kabilecilik, devlet asabiyetine devletçilik, toprak asabiyetine toprakçılık denilir. Bunlar, ne övünülecek, ne yerinilecek şeylerdir. Bir vatanda dünyaya gelmeyi, bir dili konuşmayı, bir ırka, bir kabileye, bir soya mensup olmayı, siz kendiniz seçmediniz. Kişinin seçiminde söz hakkı olmayan bir şeyle övünmesi, ahmaklıktır. Efendimiz aleyhisselam, Men de'a ilâ asabiyyetin feleyse minnâ. Kim asabiyyete çağırırsa o bizden değildir buyurur. Taassup, gözü kör, kulağı sağır, düşünceyi felç, imanı tahrif eder. Tek taassubunuz olsun hakikat. Nefsinizin hoşuna gitmese de haktan, haklıdan ve hakikatten yana olunuz. Eğer hakkı desteklemekle birileri size düşman olacaksa varsın, olsun. Unutmayınız ki insanlık tarihi, haktan yana olanlarla batıldan yana olanların birbirlerine dost olduğuna bir kez dahi şahit olmamıştır. Hakla batılı aynı bünyede barındırmak istemenin dini literatürdeki adı şirktir. Bunu iyi biliniz. Eğer hakkı savunuyorsanız, tarih boyunca olduğu gibi bunun bir bedeli olduğunu, yeri gelince bu bedeli ödemekten geri durmamanız gerektiğini unutmayınız. Hakkı haykıranları küçümseyici ve horlayıcı tavırlara girmeyiniz. Zor zamanlarda hakkı haykıran Allah erlerini hızlılık ve aşırılıkla suçlamak çok ucuz ve iğrenç bir savunma yöntemidir. Elbet bu yolda yürüyenlere göre koşanlar, oturanlara göre yürüyenler hızlı olarak adlandırılacaktır. Koşanları hızlı ya da aşırı olmakla suçlamak, yatanların ya da oturanların, kendi suçlarına kılıf bulmak için icat ettikleri bir ucuz savunma yöntemidir. Sevgili dostlar, infak ediniz. Kur'an, iman ve namazdan sonra üçüncü olarak infakı sayar. Allah, İnsanları mallarıyla ve canlarıyla sınamaktadır. Mal sınavını geçemeyenler can sınavına girmeye hak kazanamayacaklardır. Tıpkı kabil gibi. O mal sınavını veremedi ve kaybetti. Habil ise mal sınavını verince can sınavına girdi ve onu da kazanarak şehadet namesini yani ''Cennete girme'' diplomasını aldı. Verebildiğiniz şey sizindir. Çünkü insan ancak sahibi olduğu şeyi verebilir. Eğer veremiyorsan, sen malın değil, mal senin sahibindir. İslam'ın hakim olduğu toplumda müminler kırkta bir zekat vermekle yetinebilirler. Ancak... İslam'ın mahkum olduğu toplumlarda bir varlıklı Müslüman sadece kırkta bir zekatını vermekle yetinmemelidir. Sahabe kırkta bir zekata zekatul bahil, cimrinin zekatı derlermiş. İslam'ın tüm yükünü müminlerin omuzladığı böylesi zor zamanlarda müminler içerisinden aslı saadette olduğu gibi onda bir, Beşte bir hatta ikide bir verebilenler çıkmalıdır. Bollukta da veriniz darlıkta da. Hatta işini bilenler asıl muhtaç oldukları zaman infak ederler ki Allah da kendi ihtiyaçlarını gidersin. Vermek için zengin olmayı bekleyenler hiçbir zaman veremeyecekler demektir. Yokluk sırasında veremeyenler varlıkta hiç veremezler. Hem vermenin artırdığına inananlar en muhtaç oldukları zamanda verirler. Bilir ve inanırlar ki verdikleri kendilerine kat kat geri ödenecektir. Sevgili dostlar, denge yaratılışın Sırrıdır, dengeli olunuz. Denge mahlukatın tabi olduğu en büyük kanundur. Denge sünnetullah'tır. Kainat ilahi bir denge üzerinde hareket etmektedir. Duygu, düşünce ve eylem dengesini bozmayınız. Dengesizliğin kozmik karşılığı kıyamettir. Ferdi dengesizlik ferdin kıyametini, toplumsal dengesizlik toplumun kıyametini getirir. Evrensel olanla bölgesel olan arasındaki hassas dengeyi koruyunuz. Bölgenizde olup bitenlerle ilgilendiğiniz gibi, üzerinde yaşadığınız ve size emanet edilen dünyada neler olup bittiğiyle de ilgileniniz. Sevgili dostlar, ne kadar varlıklı olursanız olunuz yine de bir meslek ve zenaatiniz olsun. Hele memursanız bunu boynunuza bir borç biliniz. Ve yine biliniz ki, cici efendiler sizi bir gün yarı yolda bırakabilirler. İşte o zaman rızık korkusuna, ekmek kaygısına düşmezsiniz. İslami olmayan ortamlarda diken üstünde oturur gibi oturunuz. Akidenizle çatışan bir görevi, ucunda hazine olsa iltifat etmeyiniz ve kabul etmeyiniz. Unutmayınız ki imanı vererek yapacağınız bir alışverişten mutlak iflas ile çıkarsınız. Sorarım size, imana bedel olan dünyalık var mıdır? Üzerinize aldığınız bir görevi müminin şanına yakışır bir biçimde yerine getiriniz. Değil dostlarınızı, düşmanlarınızı dahi kendinize gıpta ettiriniz. İşinizi ciddiye alınız çünkü işini ciddiye almayanı kimse ciddiye almaz. Hayatın elemleri ve çilelerine karşı dayanıklı olunuz. Unutmayınız ki irade, İlafet emanetini dağlar, yerler ve gökler reddederek insan kabul etmiştir. O halde sen değil dağlar sallansın. Bir Arap kelamı kibarında ''Men âmene bil kader, emine el keder'' ''Kadere iman eden kederden emin olur'' denilir. Kadere iman etmek demek Tesadüf tanrısını inkar etmek demektir. Kader ölçüdür. Kadere iman eden hayatında ölçüsüz iş yapmaz. Kadere iman etmek demek ölçülü yaşamak demektir. İlahi ölçü. Bu ölçünün dışında hiçbir şey gerçekleşmez. Bu inanç düdüklü tencerenin düdüğüne benzer. İçi alev alev kaynasa da patlamaz. İşte müminin farkı buradadır. Pes etmeyiniz. İyi biliniz ki hiçbir acı sonsuz değildir. Ancak cehennem azabı müstesna. Çektiğiniz ızdıraptan, kaburga kemiklerinizin erir gibi olduğunu görseniz bile. Hak dostunun şu manzumede ifadesini bulan tavrını sergileyiniz. Kara gün kararıp kalmaz. Dayan Allah de Allah de. Hangi akşam sabah olmaz? İnan Allah de Allah de. Izdirap kömürü elmas eder. Hayatta hiç sıkıntı çekmeyen insan... Firavunun sünnetine tabidir. Keçe dövüldükçe sertleşir, Samur kürk kamçı yedikçe güzelleşir. Başına hiçbir sıkıntı gelmeyen mümin, Allah'ın kendisini unuttuğundan korkmalıdır. Dostlarım, vakit hayattır. Vaktinizi öldürerek intihar etmeyiniz. Zamana kıyam kendisine kıyar. Kendi vaktinizi öldürmeye dahi hakkınız yokken, Başkasının vaktinin katili olmaya, Nasıl hakkınız olabilir? Her namaz vakti, Allah'ın bize verdiği bir randevudur. Bununla Rabbimiz bize zaman şuuru kazandırmaktadır. Zaman şuuru. Zaman şuuru, Zamanın farkında olmak, onun değerini bilmek, onu yerli yerinde kullanmaktır. Zaman, insana verilen en kıymetli rızıktır, her rızık gibi mahduttur ve hesabı sorulacaktır. Bir görevi yapmaya zaman bulamadım mazeretini ileri sürenlerin, ilk dikkat edecekleri nokta, zamanı israf edip etmedikleridir. İsraf edilen her şey gibi zaman da israf ediliyorsa bereketi kaldırılır. Bir şeyden ki bereket kaldırılmışsa, bir saatlik işi bir günde yapar, adınızı da çalışkan koyarsınız. Zamanın hakkını veren insanların küçücük bir ömre kocaman şeyler sığdırdığını hayretle görürsünüz. Bunun sırrı işte bu noktada yatmaktadır. Dostlar, batı medeniyeti akşamcıdır. İnsanları gece yarısı yatırıp kuşluk vakti kaldırır. İslam medeniyeti ise sabahçıdır, seher medeniyetidir. Müslüman güneşi üzerine doğdurmaz, aksine güneşin üzerine kendisi doğar. Bilir ki, Efendimizin sözüyle, Güneşi üzerine doğduranın o günü ölmüştür. Bu ölüş, zamanın bereketinin alınması anlamındadır. Gecenin koynuna kabre girer gibi girer. Gecesi güzel olanın, gündüzü de güzel olacaktır. Gündüzle gece, dünya ile ahiretin 24 saat içerisindeki tecellisidir. Bunu iyi bilir. Dostlarım, para ve kadınla sınanmak sınavların en çetinidir. Şehvet, dünyaya düşkünlük, çağdaş insanın yumuşak karnıdır. Cihat meydanlarında sırtı yere gelmeyen nice yiğitler, paraya yenik düşmüşlerdir. Yokluk sınavında takdir alan birçok kardeşimiz, varlık imtihanında sınıfta kalmışlardır. Çünkü varlığa sabretmek, Yoksulluğa sabretmekten daha zordur. Yoksulluğa sabretmek, Her kişi karı, Varlığa sabretmekse, Er kişi karıdır. Mümkünse eğer, Borçlanmayınız. Borçlu yaşamak, Hayatı ipotek altında geçirmektir. Çünkü borç, Nebi diliyle gece dert, gündüz zillettir. Borcuna sadık olmayanlar, peygamber lisanında şiddetle yerilmişlerdir. Alacaklısını ayağına getirene Allah lanet etsin denilmiştir. Bir müminin borcunu geciktirip, alacaklısının hakkını enflasyonla eritmesi zulümdür. Tefeciliğin tersinden yapılmasıdır. Oysaki Kur'an faizi yasakladığı ayette faiz alıp zulmetmek kadar enflasyonla alacaklısının hakkını gasp etmeyi de yasaklamıştır. La tazlimune ve la tuzlemun. Ne zulmederler faiz alarak ne de zulm olunurlar enflasyona para kaptırarak. Para, çağdaş dünyada bir mübadele aracı olduğu kadar bir savaş aracıdır da. Savaşların silahlarla değil, ekonomiyle yapıldığı bir çağda yaşıyoruz. Silahların deviremediği rejimleri, ekonomik müeyyideler devirebilmektedir. Halklar hükümetlerin, hükümetlerse ekonomi devlerinin uşağı durumuna düşmektedir. Bu nedenle Müslüman harcadığı her kuruşun kime gittiğini iyi bilmek, harcadığı paranın kendisine bir kurşun olarak geri dönmeyeceğinden emin olmak zorundadır. Tüketim toplumuna angajı olmaktan şiddetle kaçınınız. Tüketim tu tuzağına düşmek, Müslümanları bekleyen en büyük, evet en büyük tehlikedir. Medyanın size sunduğu malların gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını çok iyi hesap ediniz. Mümin, kendisine yönelik bir savaşın silahı konumunda olan cazibeli reklamların büyüsünü bozacak ve alımlı ambalajın altında sırıtan aldatmacayı görecek kadar basiret ve feraset sahibi olmalıdır. Putu para olan çağdaş bir şirktir kapitalizm. Kapitalizm küresel köleleştirmenin öbür adıdır. Bu şirk dininin putuna kurban olmak istemiyorsanız, tüketim zulmünden uzak kalmaya gayret gösteriniz. Hayatınızın dünyevileştirilmesine izin vermeyiniz. Allah Resulü bu ümmetin felaketinin dünya sevgisinden olacağını ifade etmiştir. Çağdaş istikbarın en büyük kaygısı da, Dünya sistemine entegre olmayan, yani yeterince dünyevileştirilemeyen ve dünyayı elde etmeye çalıştığı halde dünyalı olmaktan kaçabilen sistem harici tiplerdir. Bu şahsiyet dünyalıkla satın alınamaz. İşte tüm beşeri sistemler bu tipten korkarlar. Dünya ukba dengesini her iki kefeninde hakkını vererek, Kurmuştur bu mümin. Çağdaş dünyanın maddi değerleriyle satın alınamayan böylesi bir şahsiyet, İslam'ın hülyası, küfrün korkulu rüyasıdır. Haram yemeyiniz, yediklerinizle davranışlarınız arasında doğrudan ve dolaylı bağlar vardır. Kan durdurmaz, kanınızı ve sütünüzü bozmayınız. Heli şeylerden kaçınınız bu takvadır. Kur'an'ın buyurduğu gibi sakınınız ki korunasınız. Sakınmayanlar korunmayacaklardır. Sevgili dostlar, eskilerin adabı muaşeret dediği görgü kuralları sizin hangi kültürün mensubu olduğunuzu ele veren kültür kodlarıdır. Yürümenizden oturmanıza, konuşmanızdan susmanıza, su içmenizden yemek yemenize, gülmenizden ağlamanıza varana dek size özgü, size ait olana riayet etmek adab-ı cümlesindendir. Bizim görgümüzün kaynağı da dinimizin, bilgimizin ve hukukumuzun kaynağı olan vahiy ve onun ete kemiğe bürünmüşü olan sünnettir. Biz bilmekteyiz ki İslam kültüründen uzakta oluşumuz farkında olmadan tıraş biçiminden giysi modellerine, tepki stilinden pardon merci bay bay öptüm kendine iyi bak bravo gibi hangi kültürün kodu olduğunu ilk bakışta ele veren sözcüklere varana dek hayatımıza girmekte ve bize ait olmadığımız ithal ve aykırı bir kültürün Ahmak müşterisi konumuna düşürmektedir bizi. Ait olduğumuz kültürde buluşurken ve ayrılırken kullandığımız, Selamun Aleyküm, Heyecanımızı ifadede kullandığımız, Allah Allah, Sübhanallah, Allahu Ekber, Beğenimizi ifadede kullandığımız, Maşallah, Temennilerimizde kullandığımız, İnşallah, biznilla. Her işe başlarken kullandığımız Bismillah, üzülme sıkıntımızı ifadede kullandığımız La havle ve la kuvvete illa billah, teskin ve taziye için kullandığımız İnne Allah'a as-sabirin, Inna lillahi ve inna ileyhi raciun gibi sözcük ve cümleler hep ait olduğumuz kültürün temel kodlarıdır. Ve bazıları üzerinde Kur'an da hassasiyetle ve tekrar tekrar durulmuştur. Örfünüz maruf olsun. Unutmayınız ki maruf olmayan örf, örf değil Kur'an'ın reddettiği atalar yoludur. Atalara sadık kalmak, onların ocağından külü değil ateşi almaktır. Ataların ocağında olmuş olması, Geçmişin külünü geleceğe taşımanın meşru gerekçesi olamaz. Dostlarım, ağlamayan gözden, sızlamayan özden, Kızarmayan yüzden, Allah'a sığınınız. Çok yer karından, çok konuşur dilden, Çok uyur gözden, Allah'a sığınınız. Aklı iptal eden kalpten, imanın önüne geçen akıldan, Düşünceyi hadım eden duygudan, Duyguyu yok sayan düşünceden, faydasız bilgiden, ahmağın dostluğundan, cahilin önderliğinden, zalimin liderliğinden Allah'a sığınınız. Dostlarım, ölmek yaşamanın öbür yüzüdür. Ölümünü sürekli koynunda taşımayan hayatın hakkını veremez. Mutu, kable entemutu, sırrına mazhar olarak ölmeden önce ölmeye çalışınız. Lakin asıl yapmanız gereken öldükten sonra yaşamanın sırrını bulmaktır. Ölümü ancak bu iki şekilde öldürebilirsiniz. Ölümün korkusu ölmenin kendisinden çok daha beterdir. Ölümü bu iki şekilden biriyle öldüren bir gün ölür. Fakat ölümden korkup kaçmaya çalışan ise her gün ölür. Tevhidi zedeleyecek davranışlardan uzak durmak şartıyla kabirleri ziyaret ediniz. Çocuklarınızın da elinden tutup bazen size en yakın kabristana gezintiye çıkınız. Çocuğun küçük ve masum dünyasına Gül yüzlü güzel ölümü sokunuz Çağdaş insanın gözünü en çok yıldıran ölüm gerçeğidir Bu gerçekle ne zaman yüz yüze gelse Yalpalamakta, alı al, moru mor olmaktadır Geleceği kuracak olan tarih işçileri İyi biliniz ki dostlarım ölümün Öldürdükleri arasından değil ölümün öldüremedikleri arasından çıkacaktır Şehit olmak Allah'ın vadine şahit olmak en büyük emeliniz olsun Biliniz ki şehadet bitimsiz saadettir şehit insanın ebedi mutluluğu uğruna hayatını koyandır şehit, İmanına namazıyla, Cihadıyla, Hayatıyla, Ölümüyle, Kanıyla, Canıyla, Allah'ı şahit tutandır. Şehit Seven ve sevgisinin bedelini canıyla ödeyendir. Yani şehit En büyük aşık, Şehadet, En büyük aşktır. Şehid, Tarihin kalbi, çağının tanığı, geleceğin müjdecisidir. Her 24 saat içerisinde ölümü sınayınız. Gündüzü dünya hayatı, yatağı kabir, geceyi ölüm gibi biliniz. Yatağa girdiğiniz zaman günlük amel defterinizi kendiniz açıp, ''Vicdan mahkemenizde kurduğunuz mizanda kendinizi yargılayınız.'' İşte ''Hasibu qable entuhasibu'' Yani ''Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz.'' Tavsiyesini bu şekilde yerine getirmiş. Günlük ''Ba'su ba'del mevtiniz'' olan Ertesi güne daha bir dingin ve yenilenmiş olarak Başlama şansını yakalamış olursunuz Eğer böyle yaparsanız iki günü bir olup Ziyanda olanlardan Olmazsınız Dostlarım Nafilelerle Allah'a yaklaşınız Naslar söz konusu olduğunda Kur'an'ın ruhundan söz edenler Eğer sözlerinde samimilerse Sünnetin ruhundan da söz etmek zorundalar Sünnetin ruhu Allah'ın farz kıldığını kendi gönüllünüzce yani gönüllü olarak çoğaltmak, Allah'la olan ilişkinizi emir komuta sınırında tutmak yerine sevgiye dayalı dostluk ilişkisi sınırına getirmektir. Gece namazı kılmaya sürekli değilse bile hiç olmazsa belli periyotlarla kılmaya devam ediniz. Güzelleşmek istiyorsanız losyon değil, gece namazı kullanınız, yani kılınız. Peygamberin vacibidir, müminlerin beş vakit namazın farz kılınmasından önceki farzıdır teheccüd. Gecenin duaını kaldırdığı bir müstesna vakitte canlılar, cansızlar ve evrenle birlikte aynı koroya katılmanın getireceği yürek dinginliğinden yararlanınız. Evrensel koroya siz de katılınız. Seherlerde istiğfar edip istiğfar kuşunuza gözyaşından iki kanat takarak göğe doğru uçurunuz. O gideceği yeri bilir. Kur'an'da müminlerin özellikleri anlatılırken, onlar ki seherlerde istiğfar ederler buyurulmaktadır. İstiğfar kulun acziyetini Allah'a karşı itirafıdır. İstiğfar, ben küçüğüm sen büyük, ben noksanım sen tam, ben yaratılanım sen yaratan, ben alanım sen veren, ben zayıfım sen güçlü, ben günahkarım sen bağışlayan, ben yalvaranım sen affeden, Özetle ben kulum, sen Rabbimsin demenin en iyi biçimidir. Günah işlemekten daha çok günaha alışmaktan ve ona aldırmamaktan korkunuz. Günaha aldırmamak en büyük günahtan daha büyüktür. Bunun bir de öteki kutbu vardır ki o da şeytanın ümitsizlik tuzağına düşüp kendinizi affetmemeniz, ve dolayısıyla günaha devam etmenizdir. Aziz dostlar, zikir ehli olunuz. Kur'an'da zikir öğüt vermek, nasihat etmek, davet etmek, hatırlamak, anmak, namaz kılmak, Kur'an okumak ve en son olarak da dil ile anmak anlamlarında kullanılmıştır. Bu son anlam daha çok tesbih olarak isimlendirilir ki bu da Kur'an'da zikirden ayrı olarak emredilmiştir. Tüm çeşitleriyle zikir kalplerin şifası, ruhların gıdası, günah hastalığının devası, gönüllerin safası, gözlerin cilası, şeytanın belası, kulun Rabbine karşı şükran ve vefasıdır. Zerreden küreye, habbeden kubbeye, mikrokozmostan makrokozmosa, atom altından evrene, hücreden insana, canlıdan cansıza tüm yaratırlıkların ortak dilidir tesbih. Her bir şey kendi lisanınca onu anmakta, onu hatırlamakta, onu göstermekte, ona yürümektedir. En çok neyi sevdiğinizi, ne ile ilgilendiğinizi öğrenmek istiyorsanız, En çok neyi andığınıza bakınız. Sevip de anmamak vefasızlık, anıp da sevmemek riyakarlıktır. Allah'ı hatırlamanın kalbi olanına zikir, kavli olanına da tesbih denir. Siz ikisinden de geri kalmayınız. Bu iki boyut tüm ibadetlerde, Özellikle de namazda kendisini açıkça gösterir. Zaten namaz, vele zikrullahi ekber, en büyük zikir değil midir? Zikir, dilden daha çok kalbin ve zihnin eylemidir. Bu yönüyle konuşmadan daha çok duyma ve düşünmeyle alakalıdır. Kaygı anlamını verdiğimiz duygu türü, tam anlamıyla bir zikirdir benim lügatımda kimin neyi çok zikrettiğini öğrenmek isteyen, onun kaygısının ne olduğuna baksın. Sizin kaygınız nedir Allah aşkına? Kaygısız insan zikredemez. Süfli ve dünyevi kaygılar taşıyan insanın zikriyle, ulvi ve uhrevi kaygılar taşıyan insanın zikri, elbette çok farklı olacaktır. Dostlarım, Namaz en büyük zikirdir dedi Kur'an. O halde namazınızın hakkını veriniz. Unutmayınız ki namaz kulun beş vakit yani bütün bir gün Allah'ın gözetimi altında bulunmasıdır. Namazlı insan Allah'ın gözetimi altındaki insandır. Namaz müminin miracıdır. Bu nedenle namazla uzay yolculuğu arasında garip benzerlikler bulunabilir. Taharet kalbin uçuşa hazırlanması, sünnet motorun ısındırılması, iftitah tekbiri kalkışa geçmek, kıraat yakıt, rükû rota, secde kavuşma ve tekmil, son oturuş iniş, selam ise bütün dünyaya. Ben, Bireysel miracımı tamamlayarak aranıza yeniden döndüm diye haber vermektir. Namaz bir sırat yürüyüşüdür. Sağınız cennet, solunuz cehennemdir. Ardınız dünya, önünüz ahirettir. Namazla dalga geçmeyiniz. Maun suresini dönüp dönüp okuyunuz. Namaz kılmayanları, Dolayısıyla ilahi gözetimin kaçkınlarını bir tarafa bırakırsak, namaz kılanlara yazıklar olsun, وَاِلُّلِّ الْمُسَلِّينَ denilmektedir. Niçin? Onun da cevabı aynı surede. اَلَّذ۪ينَهُمْ an صَلَاتِهِمْ sahun. Onlar namazlarını ciddiye almazlar. اَلَّذ۪ينَهُمْ يُرَاُونَ Onlar görüntü için kılarlar namazı. Neyin görüntüsü veya gösterisi? Ya da neyin, neyin mürailiği, elbet Allah'a namaz kılıyormuş görüntüsü vermek için. Namazı ciddiye almamak eti kemiği Allah'ın huzuruna bırakıp, kafa ve kalbinizle şöyle bir turlamaya, duygu ve düşünce dünyanızda başka işler yapmaya koyulmaktır. İşte bu namazla dalga geçmektir. Ki namazla dalga geçenin vay haline. İslam dışındaki muharref kitabi dinlerin mensuplarının bugünkü halini, dinlerine karşı laubaliliğini görünce, insan namazın bu ümmetin ehli kitaplaşmasını önlemedeki başat rolünü daha iyi kavrıyor Gerçekten de namazın hayatımızın içine bu kadar girmesi, günümüzün beş hassas yerine sokulu vermesi, Müslümanlık iddiasındaki kimselerin, bu iddialarındaki samimiyetlerini test için gerçek bir ispat zeminidir. Bendeniz, modernizmin bize dayattığı çağdaş hayatın karmaşasında, namazın nasıl muazzam bir denetleme ve erken uyarı mekanizması olduğunu görüp, namazı Hıristiyanlarda olduğu gibi haftalık değil de, günde beş kez olarak emreden Allah'a şükürlerimi, onu uygulamalarıyla bize talim eden Resulüne teşekkürlerimi sunuyorum. Namaz bir imkandır, hem de muazzam bir imkan. Bu imkandan eğer gereği gibi yararlanabilseydik, biz de Nebi gibi namaz, ayni, gözümün nuru diye namaza aşık olur, onu özlerdik. Çoğumuzun elinde namaz, tavuğun önündeki darı gibi, inci gibi durmakta. Ne işe yaradığını, değerinin ne olduğunu bilmemekte, Çoğu zaman inciyi darıya feda etmekteyiz. Camili olunuz. Camisiz hareket olmadığını, olamayacağını artık öğreniniz. Eğer camileriniz yoksa camilerinize kavuşunuz. Eğer cemaatiniz yoksa cemaat bulunuz. Ama namazın İslam toplumu üzerindeki sosyal etkisini sıfırlama suçuna ortak olmayınız. Unutmayınız ki İslam tarihinde başarılı olmuş tüm İslami hareketler camiden başlamıştır. Randevularınızı camilere namaz vakitlerinde veriniz. Saadet asrı İslam İnkılabı'nın karargahı olan camileri bir mektep, bir tekke, bir kışla, bir sosyal kurum olarak kullanmasını hem öğreniniz... ...hem de caminin asli fonksiyonunu unutan halkımıza öğretiniz. Bunu yapamıyorsanız, bari evinizi mescid haline getiriniz. Ehli beytiniz bu mescidin cemaati, siz de bu mescidin imamı olunuz. Unutmayınız ki terbiye bir bütündür. Böylece namaz, hem evin küçük çocukları üzerinde terbiye edici bir etki gösterecek hem de manevi huzuru celbedici bir katkısı olacaktır. Tavsiyelerim burada son buluyor. Umarım siz beni dinlediğiniz için, yarın hesabınızı kolay verir, ben de konuştuğum için hesabımı kolay veririm. Allah sizi ve beni konuştuğundan ve dinlediğinden hesabını Verebilenlerden kılsın Unutmayınız ki Her öğrendiğiniz yeni şey Boynunuza yeni sorumluluklar yükler Öğrendiğinizi Öğrendiğiniz gün yaşamanız Yaşadığınızı ise Başkalarına yaşatmanız Boynunuza borç olur Sözümü sona erdirirken Tavsiyelerimi Burada noktalıyor ve hepinize selam, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.